Bugün filan yerdeki mümin kardeşlerimiz bombalar altında kıvranırken ondan önce bizim dinlememiz gereken haber bülteni yüreklerimizde dünya sevgisi nabzıyla atıyor hep zaten. Şeytan bir yere bomba attırıyor bizim yüreğimize de dünya sevgisi bombaları attırıyor. Şu dünyada yaşamış ve iki gün üst üste sıcak bir çorba içmeden bu dünyadan gitti diyor Ayşe anamız sallallahu aleyhi ve sellem için. Onun ümmeti de peygamberinin doğduğu gün için pasta ziyafeti yapıyor filan yerde de Müslümanları bombalıyorlarmış. O bomba camilerimizde patladı bizim zaten, pasta ziyafeti var altında peygamberin anısına. Peygamberin anısına çiğ köfte ziyafeti yapan bir ümmetin, kıyamet günü karnına taş bağlamış, açlığını bu şekilde ayakta tutmaya çalışmış bir peygamberle, Hangi diyalogla yüzleşeceğini çocuk bile düşünse aklı uçar herhalde. Filan yerde filan tür savaş sistemiyle helak edilmiş nesiller bu tarafta da kalın kalın otellerde peygamber doğumu kutlayan nesil helak olmuş aslında. sünnet kelimesi sadece, çocuklara yapılan bir ameliyatın adı haline geldikten sonra, Bağdat bombalanmış, Şam yerle bir edilmiş, o Şam bizim yüreğimizdi zaten. Yuvalarımız, evlerimiz, hep Bağdat oldu, Şam oldu zaten. Bugün, asla biz, bu kaos ortamında hayali bir şeyle karşılaşmadık kardeşlerim. Sanki görür gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize haber vermişti bunları. Bütün sorun dünyayı geçici fani bildiğimiz halde putlaştırıp, Kabe gibi yüreğimize sindirmekten kaynaklanıyor. Putperestiyle, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Komünistiyle, bütün dünya, Müslüman nesilleri imha etmek için çullanırken soframıza, aslında biz, onlara davetiye çıkardık. Çünkü Allah, Dünyanın kalplerimizde cennet kadar kıymetli hale geldiğini. Hacı bile lüks otelde yaptıktan sonra iyi hac olur diye düşündükten sonra biz. Açlık edebiyatı yaptık ama bir kızın gelinliğine o açlık edebiyatını yaptığımız yöredeki bin kızın tesettürünü sağlayacak kadar masraf yaptığımızı Allah gördüğü için bu güya ideallerimizle realitemiz arasındaki zıt görüntüden dolayı Allah kalplerimize vehen attığı için bu vehen de Cennete hasret ama gitmek istemiyor. Böyle çarpık bir Müslüman türü icat ettiği için, biz arsamızın ortasından geçen bu yolu bizimle ilgili görmediğimiz için, başımıza bu felaketler geldi.